Şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselamü ala rasulina Muhammedin ve mu ala, ala alihi ve sahbi ecmaîn. Efendim bugün 23. pencereden Marifet çiçekleri derlemeye çalışacağız. Ellezî halakal meutu vel haye. Ölümü ve hayatı yaratan ünvanıyla Cenab-ı Hak bize tanınılıyor. Bu ayet, bu ayet gibi kainat ayetleri de var. Aynı akılda okuyan, şu bu Cenab-ı Hak'ın kelam sıfatından gelen bu ayetleri Cenab-ı Hak'ın irade ve kudretinden tecelli eden bu kainat kitabında bize okutacak. Biz de onun yüzünden bu akılcıları görmeye çalışacağız inşallah. Hayat. Kudret-i Rabbaniye mucizatının en nuranisidir, en güzelidir. Ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlarıdır. Ve tecelliyat-ı samadaniye aynelerinin en camii ve en berrakıdır. Evet, hayat, Kudret-i Rabbaniye'nin mucizatının en nuranisi, en güzelidir. <gülüyor> Hayat, yaratılmış şeyler arasında çok özel bir yere sahip. cenab bakın kudretinin çok mucizeleri var. Yarattığı her şey mucizedir zaten. Taklidi mümkün değil. Yani en küçük, en hakir gördüğümüz bir ottan, en hakir gördüğümüz bir canlıya kadar baktığımızda. Hepsi insan kudretinin çok ötesinde mucizeler taşıyor. Her şey mucize. Bu cihetle bakıldığında hiçbirinin taklidi mümkün değil. Ama bunların içerisinde hayat bambaşka. Kudret-i mucizatının en nuranisidir, en güzelidir. Ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlarıdır. Yani neye bakarsak bakalım her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, ilminin, iradesinin, cemalinin tecellilerini görüyoruz. Dolayısıyla her şey onu gösteriyor. Her şey kendini ona e, bağlıyor. Dolayısıyla her şey aslında onun birliğine işaret ediyor. Fakat hiçbir hayat kadar nurani, kuvvetli, parlak, berrak bir şekilde bunu yapmıyor. Ve tecelliyatı samadaniye aynelerinin en cami ve en berrakıdır. Evet her şey Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayna olmuş. Sanat yani sanat sanatkarını gösterir. Onun aynasıdır bir anlamda. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin de aynası, aynaları var. Fakat bu aynalar içerisinde en camii en cami en toplayıcı, aradık koleksiyon gibi. Cenab-ı Hakk'ın birçok isimlerinin tecellilerini beraberce gösteren bir ayna. Ve en berrakıdır. Yani üzerinde hiçbir kir, leke, pas yoktur. Tertemizdir. Bu yüzden perde de konmamıştır. Cenab-ı Hak doğrudan hayatı kendine atfediyor. Arada esbab perdesi yok çünkü. Hayat izah edilebilir bir keyfiyet değil. insanlık tarihinden bugüne kadar Nereye baksak hayatı görüyoruz. Ve insanlar hayatı anlamaya çalışıyor. Fenler, bilimler, mikroskoplarını çevirmişler. inceliyorlar, inceliyorlar ama hayat nedir? Bunun tanımı bile yapılamıyor. Kaldı ki nereden geldiğine dair hiçbir şey söylenemiyor. Evet, evet hayat tek başıyla... Bir hayı kayyumu bütün esma ve şunatı ile bildirir. Hayat tek başıyla. her bir sana, her bir hayat sahip. En hakir gördüğümüz bir hayat sahibi bile tek başıyla bir hayı kayyumu bütün esma ve şunatı ile bildirir. Yani bir zatın sanatkar bir zatın sanat yönünü sadece anlamak için birçok eserini görüp gezip görmek lazım ki ha ben bu, bu zatın sanatını külli bir şekilde anladım diyebilelim. Bazı sanatlar vardır ki o sanatta adeta bütün sanatını gösteriyor. Bir tek o sanatı görmek sanat konusunda yeterince fikir veriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sanatları var fakat sanatların içerisinde en bahir, en parla, en berrakı hayattır. Bir tek hayat sahibi bile Cenab-ı adeta bütün esmasını gösteren bir ayna hükmünde. Koleksiyon gibi yani. Cami derken buna işaret var. Ve en berrakıdır. Evet hayat tek başına bir hay kayyumu bütün esma ve şunatı ile bildirir. hay kayyum ifadesini kullandı Üstad burada. Bu çok önemli. Hay, hayata işaret ediyor. Dolayısıyla hayatın kaynağına işaret ediyoruz. Bayat hayat sahipleri hayatlarını... Hay olan cenazaktan alıyorlar. Bu bir, bir de kayyum. Hayat bir defa verilmiş ve bitmiş bir olay değildir. Hayat sürekli beslenilmeye muhtaç bir mahiyettir. Sürekli bakım gerektirir. Sürekli dengenin devamını gerektirir. Bu sahay ismi kayyum ismini gerektiriyoruz. Sahayı kayyum invanının beraber canması son derece manidar, üstadım. Çünkü hayat sürekli bozulmaya ve dağılmaya müheyya bir ince hakikattir. Evet hayat tek başına bir hayy kayyumu bütün esma ve ile bildirir. Bütün isimleri ve adeta özellikleri ile bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya bir tiryaktır. Yani hayat dediğimiz şey nedir? Hayatın içinde Halet birçok sıfat iç içe geçmiştir. Halet macun gibi olmuştur. Bir tiryaktır. Evet, elvanı seba ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümtaziycem bulunur. Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. Yani yedi renk dediğimiz şey aslında güneş ışığının Farklı tecellilerinden ibarettir. Bizim beyaz olarak gördüğümüz e, güneş ışığı eğer bir e, prizmadan geçirilirse spektruma açılıyor ve bütün renkler ortaya çıkıyor. Bunu günlük hayatta gök kuşağında görüyoruz. Işığın farklı şekilde kırılmasıyla ışığı adeta e, oluşturan renkler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla beyaz gibi gördüğün ışıkta aslında bütün renkler var elvan Seba ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta bazen işte macun birçok ilacın birleşiminden oluşmuş bir e, tiryak bir iksir adeta gibi. Yani birçok ilaç bir tek iksirin içerisine girmiş oluyor. Bir tek şey ama içinde birçok şey bulunduruyor. Öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. Hayat dediğimiz şey ne? Hayatın ne olduğunu anlatamıyoruz. Mahiyetini bilemiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Fakat hayat bir şeye girdiği zaman o birçok şeyi fark edebilir hale geliyor. Birçok sıfat beraberce kendisini gösteriyor. Hayat dediğimiz mahiyette i̇şte adeta işte ışıkta yedi rengin bulunması, tiryakta, ekserde birçok ilacın aynı anda bulunması gibi. Hayat dediğimiz şeyde de aslında bir tek şey değil, birçok şey onun içinde bulunuyor. Birçok sıfattan mürekkep. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. İşte hayat aslında bir anlamda hassasiyet anlamına geliyor. Hayata mazhar olmuş bir canlı etrafını hissetmeye başlıyor. Duygular şeklinde ortaya çıkıyor bu. Sesleri, kokuları, renkleri, sıcaklığı vesaire hissediyor. Duygular vasıtasıyla bu inkişaf ediyor hayat denen e, mahiyet. Kıs mekserisi ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler. Ve bu duygular vasıtasıyla o canlının mahiyetinde bazı hisler husule geliyor. Sevgi gibi, iftihar gibi, hayranlık gibi, hayret gibi vesaire. Dolayısıyla bunlar hayattan hasıl olan şeyler. Duygular vasıtasıyla etraf âlemi adetı hissediyoruz. Her bir canlı ve sonucunda da onda bazı sevgi, muhabbet, işte iftihar, hayranlık, hayret diye şunat diyeceğimiz birçok duygu hasıl oluyor. Hissiyat hasıl oluyor. Ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Evet, hayatın ne olduğunu bilmiyoruz ama işte bu duygular, bu hisler kendisini hissettiriyoruz. Dolayısıyla biz hayatı fark ediyoruz ama hayatın ne olduğunu bilmiyoruz. Hayatı fark etmek de zaten hayatla mümkün oluyor. Burada biraz üzerine durmakta mı ilave ediyorum. Şimdi kainata baktığımızda aslında atomlardan mürekkep her şey. Neye bakarsak bakalım, atom. Atomların bir araya gelmesiyle... ...bazı kompleks moleküller... ...hasıl oluyor. Fakat bunlar nasıl... ...hayata mazhar oluyor? Hayat denen şey nasıl... ...ortaya çıkıyor? Buna dair söylenebilecek... ...hiçbir şey yok. Kompleksleştikçe... ...bazı şeyler... Hayat, ...kendinin hayat onda hasıl oluyor gibi... Hiçbir mantıki altyapısı olmayan bazı cümlelerle bazen karşımıza çıkılıyor. Hayat öylesine muhteşem, öylesine kompleks bir hadise ki hayata mazhar olduğu zaman bir canlı onun etrafında birçok böyle atom dediğimiz şey kadar mükemmel bir şekilde organize oluyor ki belli bir amaç için yaşayan, belli bir amaç için hareket eden, belli bir amaç için yürüyen akıllara durgunluk veren bir mahiyet onda hasıl oluyor. Dolayısıyla hayat izah yapılmış bir şey değildir. İzah yapılamadığı gibi kaynağı da ifade edilebilmiş bir şey değildir. Dolayısıyla hayatı görüyoruz. Hayatın arkasında, hayatın kaynağını da görmeye çalışmamız lazım. Evet, yani insan topraktan müteşekkil. Ne varsa bizde beden olarak hepsi topraktan geliyor. Fakat bu topraktan gelen mahiyeti canlandıran, harekete geçirenle, heyecanlandıran, keyiflendiren, üzen, sevindirenle buna dair hiçbir yorum yapamıyoruz. Evet. Hayat işte Hazreti Adem'den beri gözümüzün önünde olmasına rağmen bütün renvayla tarifi yapılabilmiş bir şey değildir. Kaynağa izah edilebilmiş bir şey değildir. Hem hayat, kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızık ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazamün ediyor. Hayata mazhar olmuş olan bir şey sadece var olmakla kalmıyor. Onu bu şekilde, bu sanatla var edeni bir defa gösteriyoruz. Bu bir. Fakat bunun rızık denilen bir şeyle beslenmesi gerekiyor. Sürekli desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla hayat var, hayatı veren var. Öbür taraftan bunu rızıkla hayatını idame eden var. Her bir hayat bunu gösteriyor ve rahmet. Neden ona yardım ediyor rızıkla? İşte bunu ona sevk eden bir şuunat var. Buna rahmet diyoruz, inayet diyoruz. Arkası bir rahmet var ki buna şefkatle adeta muamele yapıyoruz ve ondaki, ona vermiş olan hayat nimetini devam ettiriyoruz. Üstüne titreyerek adeta. Ve inayet manası var. Evet, i̇nayet de lütfu gösteriyor. ikramı gösteriyor. Evet, demek ki ona bir, bir lütuf ve ikram sahibinin ikramı ve lütfu bu. Ne lazımsa o en keyiflendirecek bir şekilde adeta ona veriliyor. Ve hikmeti tasamun ediyor. Evet. Ne verilmişse <gülüyor> hepsi bir amaç için verilmiş. Hiçbir şey başıboş değil. Bir fuzuli madde göremiyorsunuz da fuzuli maddeden öte fuzuli bir iş göremiyorsunuz. Her şey en güzel, en kesin, keskin, kısa, hafif yolla yapılıyor. Bu da hikmeti gösteriyor. Demek ki, bir daha okuyalım cümleyi, hem hayat, kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferme olan rızık ve rahmet ve inayet ve hikmeti ediyor ediyoruz. Bir hayatta bu rızık, rahmet, inayet ve hikmet beraberce bulunuyor tecelli ediyor. Bunu bir açıdan baktığımızda bütün canlıları gördüğümüzde, bütün kainatı sevk ve idare eden bu hakikatlerin tek başına bir canlıda da hükmettiğini görüyoruz. Güya hayat onları arkasına takıp gittiği yere çekiyoruz. Mesela hayat bir cisme bir bedene girdiği vakit hakim ismi dahi tecelli eder. Evet, bir şeydi canlılık hasıl olduğunda hakim ismi dahi tecelli eder hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder ne lazımsı o canlı için her şey tafs verilmiş tam da istediği tarzda verilmiş olarak görürüz işte bir kuşa kanat vermek kaga vermek keskin bir göz vermek pençe vermek vesaire kanadına tüyler takmak tam da uçuşa uygun bir şekilde kemik yapısı vermek vesaire vesaire. O kadar güzelce süzülür ki her şey mükemmeldir. Bir insan e, semada bir kuşun süzülüşünü gördüğü zaman bunu görüyoruz. Ne lazımsa tas tamam hem de en güzel şekliyle vermiş Denizin içerisinde öyle rahatça yüzen bir balığı gördüğümüzde görüyoruz ki ona o hayat şartlarında ne lazımsa her şeyi tas tamam da ona göre verilmiş. Bu da hakim isminin tecellilerini gösteriyor. Aynı halde kerim ismi de tecelli edip meskenini hacatına göre tertip ve tezyin eder. Yer taraftan iltifatı, teveccühü de gösteren bir şey var. Evet. Bulunduğu meskeni, çevresini tam da onun ihtiyaçlarına göre yapıp çatmış. Yani yeryüzü insanlık için mesela hayvanat için, canlılar için bir beşik hükmünde bütün şartlar atmosferin bütün katmanları havadaki bütün adeta Efendim e, oksijen karbon karbondioksit tam da gerektiği ölçüde verilmiş ortamın ısısı da adeta iklimi de hayvanatın yaşayacağı bir şekilde tertip edilmiş Tanzim edilmiş evet. Bu da Kerim müvanıyla, Şefkatli, lütuflu bir muameleyi gösteriyor. Ve yine aynı halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Bunun arkasında ne hüküm ediyor? Bir rahmet hüküm ediyor. Çok incecik bir rahmet hüküm ediyor. Her şeye ne lazımsa en ince ne kadar hesaplanıp en güzel bir şekilde sunuluyor. O hayatın devam ve kemal için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor. Ve kısmen bedeninde iddihar ediyor. Sürekli işte yaz bahar deveranında mahlukatın bütün ihtiyaçları yetiştiriliyor. Ondan öte vücudunda da depolanıyor ki, bazı arızalarla gıda oluşamadığı zaman hayatı devam etsin. Evet. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde, odak noktası hükmünde, muhtelif sıfatlar birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güve hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hakeza. Demek hayata baktığımızda, yani o kadar çok aşikar bir şekilde mesela bir sanat gösteriyor ki sanatkarını akla getiriyor. O kadar muhteşem bir ilmi gösteriyor ki bir alim bir zatı gösteriyor. O kadar hikmetli yapılmış ki hakim bir zatı gösteriyor. O kadar şefkatle muamele edilip bakılıyor ki bir rahim ismini gösteriyor. Yani sanki işte ilim budur, işte hikmet budur, işte kudret budur, işte sanat budur dedirtiyoruz her biri. İnsanı hayret ve hayranlığa sevk ediyoruz. Ve hakezer. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şunu zatiye-i Rabbaniye'ye aynadarlık eden bir aynayı samadiyettir. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle. İşte bir tek mahiyetken ışığın yedi rengiye ihtiva etmesi, iksirin birçok ilacı içinde bulundurması gibi çoğun zatiy rabbani. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatına ait bazı şun diyeceğimiz birçok sıfatın da kaynağı olan Cenab-ı Hakk'a adeta e, kainatı yaratmaya, varlıkları evirip çevirmeye sevk eden ilahi özellikleri bize bildiriyor. Sen hayat vasıtasıyla bunları anlıyorsun. Hayat böyle cami bir mahiyete sahip ve böylece Cenab-ı Hakk'ın zatına bir çeşit aynı oluyor. Daha zatında zatına ait şuunata da aynı oluyor. Sen hayat vasıtası, özellikle şuurlu hayata sahip olan insan için bu söz konusu. Cenab-ı birçok sıfatını kendi hissederek anlıyor. Yani gözüyle nasıl Allah'ın görmesini biliyor, kulağıyla Allah'ın işitmesini anlıyorsa... Evet Allah da işitiyor biliyor ama bizim gibi değil. Bunu da ortaya koyarak Kur'an bize ders veriyor. Diğer taraftan da insan mesela sevmek gibi, kendisine olan şunat dediğimiz şey işte de bu. Veya şefkat gibi ya da işte iftihar gibi bizde de olan hissiyatla kendi şunatına bir mirsade tefekkür, azıcık anlayalım diye işte ise bize de ucundan azıcık da olsa tattırmış hayat vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın bu şuunatını anlayabiliyoruz ancak. Evet. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şuunu zatiye-i Rabbaniye'ye eden bir aynay-i samediyettir. Samediyet aynası. Bu kelime de üzerinde durulmaya gerçekten seza. Samet İhlas suresini sürekli okuyoruz. Allahu Samet diye. Samet ne demek? Samet her şeyin ona muhtaç olduğu ve kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı zat demek. İşte hayat tam da bunu gösteriyor. Yani hayatı hiçbir şeye veremiyoruz. Nereden çıktı bu hayat? Bunun izahı mümkün değil. Mesela evet. i̇şte ona bir kaynak bulamıyoruz. Elmayı diyelim ağaçtan alıyoruz. Yani buna zahiren de olsa bir sebep var. Ama hayat nasıl ortaya çıkıyor? Bir şeyin birden nasıl canlılığını veriyor? Hayata mazhar oluyor. Bunun için hiçbir kaynak gösteremiyor insan. Dolayısıyla hayat doğrudan doğru işte girişte söylenen o hay Kayyum ismine delalet ediyor. Kayyum isminin de aslında bir manada bazı nüanslarla beraber Samet ismine terettüp ettiği görülüyor. Samet işte her şey... Her şeyinde ona muhtaç. Bir, hayat kaynağı itibariyle ona muhtaç. Ancak öyle bir hayat sahibinden bir canlılık hasıl olabilir. Onun hay isminin tecellisiyle e, mahlukat hayata mazhar oluyor, yaratılmışlar. Diğer taraftan da hayat müddeti boyunca sürekli onun kayyumiyetine muhtaç. Sürekli onun ihtiyaçlarını vermeye devam ediyor. Dolayısıyla hem yaratılış kaynağı açısından Allah'ı gözlerimize gösteriyor, hem de hayat boyunca neye ihtiyacı varsa hepsini görebilecek bir kudret tecellisini gözümüzün önüne koyuyor. Yani Üstad Hazretleri'nin bir başka yerde söylediği gibi, işte pirenin midesini tanzim eden kimse Manzume-i şemsiye -i Dayu tanzim etmiştir diyor. Ne demek pirenin midesini tanzim etmekle güneş sistemini tanzim etmek şu açıdan çünkü pireye gıda vermek, rızık vermek için güneş sistemine verip çevirebilir bir kudreti ihtiyaç var. Çünkü mevsimlerin e, tahakkuku ancak öyle mümkün oluyor. Dolayısıyla her bir gıda areta mevsim denilen mesela bahar tezgahında işlettirilerek ki bahar tezgahının da işleyebilmesi için güneş sisteminin tam da bu şekilde olması lazım. Dolayısıyla en küçük bir zii hayatı bir canlıyı doyurabilmek ancak kudreti sonsuz bir zata mahsustur. Onun için Üstat yine başka bir yerde öyle bir ifade kullanıyor aynı manayı destekler mahiyette. İşte bir elmayı yaratan kim ise yeryüzüne gelmiş bütün elmaları yaratan zat odur. Dolayısıyla bir elma çünkü hepsi birbirinin aynısı. Ve hepsi de işte aynı bahar tezgahında yapılıyor. Bahar tezgahı da işte güneş sistemine ait. Güneş sisteminde kainatın bir zaten numunesi. Dolayısıyla bir tek elmayı ben veriyorum diyebilecek birisi, kainatı ben evirip çeviriyorum diyebilecek birisi olmalı. Dolayısıyla o vecize son derece manidar. Yani planin midesini tanzim eden ise güneş sisteminde o tanzim etmiştir. Dolayısıyla bu samediyet şeyle böyle bir şey, ihtiyacı var. Evet, bu ihtiyacı karşılayacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla o doğrudan doğruya samet olan Allah'ı gösteriyor. Her şey muhtaç, her şeyin muhtaç olduğu bir yer olmalı ki o ihtiyaçlar karşılansın. Fakat o karşılayan da başka birine muhtaç olsa bu sonsuza kadar gidecek. Böyle şey olamaz. Dolayısıyla her şeyin ihtiyaç halinde... Ve her şeyin ihtiyacı görülüyor, kâinatlı bunu görüyoruz. Bu da özellikle canlılarda en yani zirve manada görünüyor. O canlının bütün ihtiyaçlarını, bütün detaylarıyla gören bir kudreti sonsuza, her şey ona muhtaç olduğu bir zata işaret ediyor. Bunun için aynıyı samet diyor ustat. Hayat için son derece önemli bir kavram gerçekten. Evet. Diğer taraftan tabi hayatın diğer şeyleri için mesela bir başka vecizi hakikat çekirdeklerinde geçen. Evet. Sivrisineğin gözünü tanzim eden manzüme Şemsi'yi dahi o tanzim etmiştir. Ne halinde kısaca? Niye? Yani güneşle sivrisinin göz arasındaki ilişkiden dolayı bu böyle. Yani o göz tam da güneşle ancak işe yarayabiliyor. Dolayısıyla gözü yaratan da güneşi yaratan farklı bir olamaz. Çünkü göz o güneşe muhtaç. Hatta güneşin tam da böyle yedi kat efendim atmosferle yumuşatılıp göze zarar vermeden görmesini sağlamaya muhtaç. Öyleyse gözü sivrisiliğin o gözünü yaratan bu manzume-i şemsiyeyi, güneşi, atmosferi de yaratan zattan başkası olamaz. Dolayısıyla her bir canlı her şeyi Allah'a bağlıyor aslında. İşte, Ayn-i samediyet tam da budur. İşte bu sırdandır ki hayyı kayyum olan zatı vacibül vücut, hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip neşir ve teşhir eder. Yani, Dolayısıyla canlı, canlılık denen, işte hayat denen şey çok önemli. Çünkü her biri muhteşem bir şekilde, yani adeta nasıl ağaç çekirdeğinde dercedilmiş. edilmiş, Koca ağacı çekirdeğe sığdırılmış. O çekirdek bir anlamda manevi bir ağaç var onun içinde. Bunu görüyoruz. Buradan baktığımızda adeta kainat da süzülmüş. Kainat ağacı, kainat kainatta da bir ağaç gibi hayat sahibi varlıklarda derce edilmiş çekirdek gibi. Adeta kainat ağacının çekirdeği gibi her bir canlı. Bu şu anlamda çok önemli. Yani kainat, cana bakın hangi isimlerin tecellisine masarsa, bir tek canlı da ona masar. Nasıl bir çekirdek büyüdüğünde ağaç oluyorsa, aslında dikkatli bir bakışla insan her bir canlıda, cana bakın bütün isimlerini adeta görebilecek e, imkana sahip. Evet. Böyle olunca da cana bak bu kıymetli şeyi, hayat denen cevheri o kadar çok yaymış ki, hayatsız bir yer yok. Dünya itibariyle insan baktığında bir parmak toprakta milyonlarca mikro diyeceğimiz canlılarla karşı karşıya kalıyor. Biz hatta hayatta masar olmayan hiçbir şey yoktur deniyor. Her şey Cenab-ı Hakk'ın hayat isminden hissederdir. Bizim belki şimdi camit dediğimiz şeyler bile bir anlamda hayata masar. O konu farklı o yüzden oraya girmiyoruz. Evet. Cenab-ı Hak için demek ki hayatı... Özellikle yer küremizi görebildiğimiz her alanında müthiş bir şekilde yaygın bir tarzda teşhir ediyoruz. Ve her şeyi hayatın etrafında toplattırıp ona hizmetkar eder. Yani ağaç bütün mahiyetiyle çekirdeğine, meyvesine yönelik ya, meyvesi de çekirdeğin içinde derc edilmiş ya. Yani sanki o ağaç o meyve için yapılmıştır diyoruz. Evet, bir fabrika... Mesela ürünü nazar alıp, o ürün için yapılmıştır diyoruz. Aynı şekilde kainat fabrikası ya da ağacı da hayatı hasıl etmek üzere yaratılmıştır diyebiliyoruz. Yani mesela kainat hayata hizmet ediyor. Niye? Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Evet, evet samediyetin aynası olmak kolay bir iş değil adi bir vazife değil. Sıradan bir şey değil. Tam da bu noktada sen kendini hakir görme diyor Hz. Ali. Sen küçük bir şeysin ama kainat sende dürülmüş. Evet. İnsan için özellikle bu böyle. Yani hayat efendim tabakalar arasında insan hayatı özel bir öneme sahip. Şuurlu bir insanın hele imanlı bir insan hayatı bazı melekelerin bile anlayamadığı Cenab-ı Hakk'ın bazı isimlerini insanın kendi dünyasında enfusi alemde hissedebilme potansiyeline sahip her bir insan. Evet. Bunun için insan bu kainat ağacının çekirdeği meyvesi hükmünde. Mesela her şey insanın etrafında dönüyor. Yani kainat insan için yaratılmış desek seza oluyor. İnsan içinde de tabii insan-ı kamil unvanı yani plana çıkmadı. O da Resulü Aleyhisselatü denilebilir. Biz de derecemize göre onun nurundan istifade ile bu hakikate masada olmaya çalışmamız gerekir herhalde. Evet samediyetin aynası olmak kolay bir şey değil. Adi bir vazife değil. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar. Evet, bu cümle çok enteresan. Üzerinde durmaya değer yeni yeni hayatlar, sürekli yeni yeni hayatlar geliyor. O kadar çok sayıda canlı hayat sahnesine çıkıyor ki her an. Fakat hayatın da bir aslı olmadı yani o hayat neye dayanıyor? İşte onların zatı, madeni, kaynağı ruhtur. Yani toprak kendiliğinden kalkıp gezip tozamaz. Değil mi? Bir yerde bak toprağın havaya kalktığını görürsek ya da mesela bir diyelim tahta parçası kendi başına hareket edemez ama tahta parçasının kalkıp hareket ettiğini görüyorsak ha onu hareket ettiren bir şey var. Ya da bir işte bayrağın dalgalandığını görüyorsak hemen aklımız görmesek de orada rüzgarın estiğini gösteriyor bize. Toprağın da havalanıp oraya buraya savrulması da yine göremesek bile rüzgarı gösteriyor bize. Rüzgarla, rüzgar rüh Arapça, ruh da aynı kökten geliyor. Yani dolayısıyla cansız, camit şeyler hareket halindeyse eğer onun arkasında bir ruh var. Bir rüzgar var. İnsan da aslında topraktan ibarettir. Toprak kalkıp böyle yürüyor. Muazzam bir şekilde, muntazam bir şekilde, akıllara durgunluk verecek bir şekilde yürüyorsa eğer bunu da hareket ettiren bir rüzgar vardır. Bu rüzgar Allah'ın ne, ruhumda nef dediği, nef dediği ruh dediğimiz şeydir. Her şeyin arkasında onu hareket ettiren böyle bir kaynak olmazsa olmaz. Demek ki hayatın bir kaynağı, bir mahiyeti var. Biz ona ruh diyoruz. Evet. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat ve sabah gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri bir zatı vacibül vücut ve hayy kayyumun vücubu vücudunu ve sıfatı kutsiyesini ve esma-i lematın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Evet. Diğer yani parıltı görüyoruz. Görmesek bile bunun bir ışık kaynağından geldiğini hemen anlarız. Çünkü parıltı varsa bir kaynağı vardır, ışık varsa bir kaynağı vardır. Evet. Dolayısıyla görmesek bile güneşin dışarıda çıkmış olduğunu görüyoruz odamızı ışığın aydınlattığını görünce. Bunun aksi düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla hayat parıltılarını gördüğümüzde de bu parıltıların kaynağı olan bir şems ezelinin, bir hay ünvanlı zatın olması aklen zaruridir. Evet. Parıltıların kaynağını Mutlaka bilmek akli bir e, zorunluluktur. Dolayısıyla kainatta tecrübeden bu hayata da bir kaynak atfetmek aklen zaruridir. Bütün bunlar bir de peş peşe o kadar çok yoğun bir şekilde gönderiliyor ki hayata masar oluyor, toprak diriliyor, ayaklanıyor habire gözümüzün önünde. Çünkü hepsi topraktan mürekkep, toprağın zerrelerinden mürekkep. Evet bir zatı vacibil vücut ve hayı kayyumun. Yani zatı aklen zaruri ve her şey hayat veren ve hayatı devam ettiren hayı kayyumun vücubu vücudunu, olmazsa olmaz varlığını ve sıfatı kutsiyesini ve onun sıfatlarının kainattaki maddeye verilemeyecek kadar kutsi olduğunu ve smayusnasını, işte kainatta tecelli eden bu fiillerin arkasında iş gören İsimleri ve sıfatları lematın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor. Yani güneşi kabul etmeseniz, o zaman e, güneşin tecellisi olan bu aydınlığı da reddetmeniz, inkar etmeniz gerekiyor. Evet, güneşi inkar etmeden aydınlığı inkar edemezsiniz. Öyle de hay kayyum, muhiyy ve mümit olan şemsi ehadiyeti tanımayan adam, zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli dolduran hayatların vücudunu inkar etmeli. Ve yüz derece hayvandan aşağı düşmeli. Evet. Hay-i kayyum, muhiyy ve mümit olan şems'e ehadiyeti. Evet. Mustafa bize müthiş bir marifet dersi veriyor. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Dolayısıyla Allah deyip geçmiyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kendisini göstermek istediği sıfatlarıyla bize tanıtıyor. Kayyum. işte, Hayatı veren ve hayata devam ettirmekte olan. Muhyi. Gelenleri gönderen, mümit ve öldüren. Hayat sahnesine çıkaran ve hayat sahnesinden gönderen. Şem seyadeti tanım yani. Evet Arkasında böyle bir güneş her şeyin her şeyle ona baktığı, her şeyin her şeyini yöneten ve her bir canlının yanında adeta bütün isimleriyle kendisini gösteren, ehad dediğimiz bir güneşi tanımayan adam, zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli dolduran ziyaretlerin vücudunu inkar etmeli. Zemin yüzü bunların sahnesi. ve Patır patır her taraftan böyle hayat kaynıyor. Dolayısıyla yani bu mahlukat adedince diller ile, hatta mahlukatın her anının dilleriyle, çünkü sürekli hayatı yenileniyor, tazeleniyor. Bu yenilenme, tazelenme bakım da yine onu gösteriyor. Evet. Zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli doldurun. Hatta sadece bu an değil. Bu ana bakıyoruz, geç, dünü de düşünüyoruz. E bu bahara bakıyoruz, geçmiş baharları da düşünüyoruz. Aynı anda. Hatta gelecek baharları da neredeyse gözümüzün önüne imkan cihetiyle getiriyoruz. Bütün bunları sevk ve idare eden lütfuyla, rahmetiyle, kudretiyle, ilmiyle, efendim, cemaliyle bu kainatı hayata mahzar eden, hayatla şenlendiren zatı gösteriyor. Bütün bunlar kainatı adet, iktisaza getirecek kuvvetli bir dildir. Sen bunu eğer inkar ediyorsa aslında bütün kainatı inkar etse çok daha kolay olur. Evet. Yoksa aklın gereği budur. Aklın gereğini kabul etmeyen insan hayvandan da aşağıdır. Yüz derece hayvandan aşağı düşmeli. Hayat mertebesinden düşüp camit bir cahil etsel olmalıdır. Hayat tam da budur. yani Hayat etrafı bakıp, hele de şuurlu hayat, hadiseleri değerlendirip, Oradan bazı çıkarımlarda bulunmaktır. Şuurun gereği, aklın gereği budur. Ama insan bunu yapamıyorsa, yani işte masal oldu bu hayatın kaynağı konusunda. Bu kadar kafası karışık ise bir insanın, buna değil akıllı demek, hayat sahibi bile dememek lazım. Hayat çünkü etrafının farkında olandır. Hayat etrafının farkında olduğu için de kendinin farkında olandır. Yani ben görüyorum. Bende bir şey var. Ben duyuyorum. İşte duyuyorum dediğinden şey nedir? Ben niye duyuyorum? Nasıl duyuyorum? Bütün bunlar üzerine gittiğinde hayata insan odaklanmış oluyor. Bu hayatın kaynağına insanın odaklanması lazım. Eğer bunu yapmıyorsa bu insan bütün duyarlılığını yitirmiştir. O zaman camittir, katıdır adeta, donuktur. Hayattan adeta hiç nasibi yoktur gibi Pratikte. Camit bir cahil, eçel olmalı. Yani sadece cahil değil, yani olayı bilmeyen değil. Eçel bir cahil. Yani süper cahil. Yani bu normal cahil e, sıfatlarına sığmayacak. E, bazı yerlerde mürekkep e, tabiri kullanılıyor. Mürekkep, cahil. Yani bilmiyor. Bilmediğinde bilmiyor. Hem de kendini bilir zannediyoruz. Evet. Ben hayat gibi böyle muhteşem bir e, hediye masar olan insan çaağıattaki bütün bu hayatları da görüp bunların kaynağına dair ve hayata masar olanların aynı anda masar olduğu işte rahmet gibi efendim Hikmet gibi Kerem gibi manaları hissetmiyor anlamıyor ona karşı hayranlık ve Hayret duymuyor ona karşı onun büyüklüğüne karşı, ihtişamına karşı insan kendinden geçmiyor, saygıyla dolmuyorsa o insan insan ismine layık değil. Hatta canlı ismine, hayat sahibi ismine bile layık değil gibi bir ifadeyi Üstav bize ders vermiş oluyor. Bu pencereyi de burada bitirelim. Cenab-ı Hak bize, bize hayat sahibi kılsın. Aklımıza, kalbimize hayat versin. Ve kainatdaki hayat tecellilerinin arkasında Cenab-ı Hakk'a karşı hayret ve hayranlık uyandıracak saygı ve hürmet uyandıracak bir ruh halimizle ihsan etsin inşallah. Subhaneke le ilme le naallamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru dawani'l hamdu rabbil alemin.